8. Rica İhtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda, gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umuminin dağdağları ve esaretimin keşmekeşlikleri ve sonra İstanbul'a geldiği vakit ehemmiyetli bir şan-ı şeref vaziyeti hatta halifeden, şeyhülislamdan başkumandandan tut, ta medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de layımutane dünyaya yapışmış bir vaziyeti acibede görüyordum İşte o zamanda İstanbul'un Bayezid Camii Mübarekine, Ramazan-ı Şerifte ihlasla hafızları dinlemeye gittim Kur'an-ı Mu'cizül Beyan, semabi yüksek hitâbıyla beşerin fenasını, ve zihayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette kull-ü nefsin zâ fermanını hafızların lisanıyla ilan etti. Kulağıma girip, ta kalbimin içine yerleşip, o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım,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 dirilmek üzere ölecek ve küreyi arz dahi bir nefistir bakî bir surete girmek için o da ölecek dünya dahi bir nefistir ahiret suretine girmek için o da ölecek manası ayetin işaretinden kalbe açılıyordu İşte bu hâlette vaziyetime baktım ki medar ezvak olan gençlik gidiyor menşei ahzan olan ihtiyarlık yerine geliyor ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor zahiri karanlıklı, dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor ve o çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maşukası olan dünya pek süratle zevale kavuşuyor gördüm kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makamı ihtimayinin ezvakına baktım hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri, yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. Ve şöhretperestlerin bir gayi hayali olan şan-u şerefin süslü perdesi altında sakil bir riya, soğuk bir hotfuruşluk, muvakkat bir sersemlik suretinde gördüğümden, anladım ki, beni şimdiye kadar aldatan bu işler, hiçbir teselli veremez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 siyah, çirkin ise de, fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikatı katî bir surette ispat etmişiz. Sekizinci söz ve yirminci mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi, ölüm, idam değil, firak değil, belki hayatı ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir ve vazifeyi hayat külfetinden bir pay dostur, bir terhistir, bir tebdil mekandır. Berzah alemine göçmüş kafileyi ahbaba kavuşmaktır. Ve hakeza bunlar gibi hakikatlar ile ölümün hakiki güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cihetle müştakane mevtin yüzüne baktım. Ehri tarikatcarabutayı mevtin bir sırrını anladım. Sonra herkesi zevaliyle ağlatan ve herkesi kendine meftun ve müştak eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel süslü çarşafı, elbisesi içinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim, birkaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel, yüz sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Nasıl ki öylelerden birisi ağlayarak demiş.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 ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, ibadete ve hayrata ve ticaret-i uhreviyeye sarf edilse, en kuvvetli bir vesile-i ticaret ve güzel ve şirin bir vasıta'yı hayrattır. Ve o gençlik, vazifeyi diniyesini bilip, istimal etmeyenlere, kıymetdar, zevkli bir nimeti ilahiyedir. Eğer istikamet, iffet, takva beraber olmazsa,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 Elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarf edilmiş ise o gençliğin meyveleri onun yerinde baki kalıp hayat ebediyede bir gençlik kazanmasına vesile olur. Sonra eksernasın aşık ve müptela olduğu dünyaya baktım, nuru Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birisi esmâ-i ilâhiyeye bakar, onların aynesidir. İkinci yüzü ahirete bakar, onun mezrasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, ehli i gafletin mel'abegâhıdır. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar birbiri içine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği, kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa, dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. ehli gaflet,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 ve her gün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar ve nakkaş ezeliğinin teceddüt eden hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yıldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve osani zülcelal'in cilve-i esmasını tazelendiren gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmet ilahiyenin bir çiçektanlığı ve alemi bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus, muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan Halleızülcelale yüz bin şükrettim. ve anladım ki, dünyanın ahirete ve esma ilahiye bakan güzel iç yüzlerine karşı nevi insana muhabbet verilmişken, o muhabbeti su istimal ederek fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden, hubb dünya râsü külli hatîetin hadisi şerifi'nin sırrına mazhar olmuşlar. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler, ben Kur'an hakimi nuru ile ve ihtiyarlığımın ihtari ile ve iman dahi gözümü açması ile bu hakikatı gördüm ve çok risalelerde katî bürhanlarla ispat ettim kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve parlak bir ziya gördüm ve ihtiyarlığıma memnun oldum ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum siz de ağlamayınız ve şükrediniz madem iman var ve hakikat böyledir ehli gaflet ağlasın ehli dalalet ağlasın 9. rica Harbi Umumi'de esaretle Rusya'nın şarkı şimalisinden çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum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 pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı grubette Volga nehrinin hazin şırıltıları ve yağmurun rıkkatlı şıfıtıları ve rüzgarın firkatlı esmesi beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum. Fakat harbi umumiği gören ihtiyardır. Güya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 O haletteyken Kur'an-ı Hakim'den imdat geldi. Dilim "Hasbunallahu ve ni'mel vekil" dedi. Kalbimle ağlayarak dedi: "Garibem bi kesem, zayıfım na el aman guyam, medet meded khahem zidergaht ilahi." Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı tahayyül ederek Niyazi Mısri gibi dedim: Dünya gamından geçip yokluğa kanat açıp şevk ile her dem uçup çağırırım dost dost diye dostları arıyordu. Her neyse o hüzünlü rikketli firkatli uzun gurbet gecesinde dergah ilahide zafu aczim o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra Gayet hilafı me'mul bir surette, yayan gidilse bir senelik mesafede tek başımla Rusça bilmediğim halde firar ettim. Zafu azime binaen gelen inayeti ile harika bir surette kurtuldum. Ta Varşova ve Avusturya uğrayarak İstanbul'a kadar geldim ki bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştu. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok teshilat ve çok kolaylıkla o uzun firari seyahati bitirdim. Fakat o Volga nehri kenarındaki camideki mezkûr gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmiş ki bakiyeyi ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayatı ictimaiyesine karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Fakat maad İstanbul'daki ciddi ve çok ahbap ve İstanbul'un şaşalı hayatı dünyeviyesi, hususan haddimden çok fazla bana teveccüh eden şan-ı şeref gibi neticesiz şeyler, o kararımı muvakkaten bana unutturdular. Güya o gurbet gecesi, hayatımın gözünde nurlu siyahlıktı. Ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü, o hayat gözümün nursuz beyazı idi ki, ileriyi göremedi, yine yattı. Ta iki sene sonra Gavsi Geylani Fütuhul Gayb Kitabı ile tekrar gözümü açtırdı. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler. Biliniz ki ihtiyarlıktaki zafu acz, rahmet ve inayeti ilahiyenin celbin'e vesiledir. Ben kendi şahsımda çok hadiselerle müşahede ettiğim gibi, zeminin yüzündeki rahmetin cilvesi de gayet zahir bir tarzda bu hakikati gösteriyor. Çünkü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 daha onu dinlemez. İşte bu sırrı rahmet, yavruların hakkında cereyan ettiği gibi, zafu ı acz noktasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da caridir. Bana, kanaat kat kat'iye verecek derecede tecrübeler vardır ki, nasıl çocukların acizlerine binaen rahmet tarafından rızıkları harika bir surette memeler musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor. Öyle de, Masumiyet kesbeden imanlı ihtiyarların rızıkları da bereket suretinde gönderiliyor. Hem bir hanenin bereket direği o hanedeki ihtiyarlar olduğu, hem bir haneyi belalardan muhafaza edici içindeki beli bükülmüş masum ihtiyarlar ve ihtiyareler bulunduğu hadis-i şerifin bir parçası olan "Velâ ulâ şuyûhur rukkâ le sub aleykumul belâ Haşiye Hadisin tamamı وَلَوْلَ الْبَهَائِمُ الرُّتَّعُ وَالْصُبْيَانُ الرُّدَّعُ İlâhir, ev kemâ kal. Yani, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar sel gibi üzerinize dökülecekti, diye ferman etmekle bu hakikatı ispat ediyor. İşte madem ihtiyarlıktaki za'f-u acz, bu derece rahmeti ilahyenin ilahiyenin celbine medardır, ve madem Kur'an-ı Hakîm, İmma yeblughanna 'indakel kibara ehaduhuma au kilahuma fala taqullahuma uffin wa la tanharuhuma wa qul lahumâ kavlan karîma wa khaf fihima janahaz zulminar <gülüyor> rahmeti <gülüyor> wa qur rabbirhamhumâ kemâ rabbayânî sagîran ayetile beş cihetle gayet mucizane bir surette ihtiyar peder ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor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 O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet, ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Sayid'in on senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi yeni Sayid'in bir senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. Ben ihtiyarlığımdan razıyım. Siz de razı olmalısınız.